يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ما يوثر لكم من ومن يطع الله ورسوله فقد Fawzan azimah Amma bat Fe inne astaka al hadithi kitabullah Ve ehsanel hedyi Hedyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhtesatuhah Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'a'tin dalale Şimdiye kadar Hadis ehlinin e Hadis ehli ile alakalı ders yaptık iki tane. Bu da üçüncüsü. Hadis Ehli'nin Tarihi adlı kitabı kitaptan kısmi kısaltmalar ve eklemelerle birlikte bu üçüncü ders olacak. Bunlardan Hadis Ehli'nin tanımını yaptık. Kimlerin Hadis Ehli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ehline delalet eden hadislerini zikrettik. Onların adaletli oldukları ve onların faziletlerine dair bir takım rivayetler naklettik, kıssalar naklettik. Daha sonra sahabenin hadis ehli olduğu, sahabeden sonra tabi'in ve tebe-i de hadis ehli olduğuna dair eserler zikrettik. Bugün de dört imam dört imamın hadis ehlinden olduğu ve onların takdide değil de hadis ehlinin mezhebine çağırdıklarına dair ders yapacağız. Bu konuda bazı ilim ehlinden bu konuda ne inkara ne de tereddüde yol açmayacak açık ve kesin nakiller gelmiştir. Onlar hasseten dört imam Tabi daha sonra diğer alimlerin de hadis ehlinin olması meselesi anlatılacak. Ama bu hasreten hususi olarak özellikle dört imamın devamlı hadis ehlinin yoluna çağırdıklarına dair bazı nakiller var. İmam Ebu Hanife ilk bunların başında o hadis ehlinin mezhebinden olduğuna dair alametler var. Onunla ilgili bazı eserler var. Bu konuda Ebu Mansur Abdul Kahir bin Tahiret Temimi El Bağdadi meşhur usulü din kitabının ve fırkalarla alakalı kitabının müellifi şöyle der. Ebu Hanife'nin kelamda usulü iki meselenin dışında hadis ashabının usulü gibiydi der. Yani tevhid, ulûhiyet, Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri, uluh meselesi ve Allah Azze ve Celle'nin semada arşın altında değil üzerine istivası yarattıklarından yarattıklarından ayrı olması, kudreti, ilmi ve her mekanın tasarrufu, hiçbir mekanın onun tasarrufundan boş kalmaması ve diğer meselelerde hadis ashabının usulü gibiydi. Buradaki tanımlamaya dikkat edin. Onun hakkında diyor ki bu meselelerde hadis ashabının usulü gibiydi o. Yani kitap ve sünnetle hidayet bulmasının Takbitsiz ve bağımsız olarak bu ikisini anlama gereği hususunda da hadis ehlinin usulüne tabiydi. Nitekim soran kimseye cevap olarak Ebu Hanife Rahim Allah şöyle demiştir. Ben Allah'ın kitabına aykırı bir söz söylersem sözümü terk edin. Yahut sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne aykırı bir şey söylersem benim sözümü terk edin. Ve Resul'ün haberlerini alın demektedir. Yine bizzat kendisi hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur demiştir. İlim ehlinden bunu hadis kendisi indinde ki İmam Şafii de aynı sözü söylüyor. Hadis kendisi indinde ve başka alimlerin indinde sahih olduğu zaman onun mezhebi onun yolu olduğuna dair açık net bir delildir diyorlar. i̇bn Abidin Şerhül Hidayede i̇bnül ül hocası i̇bn Şahna El-Kebir kitabından şöyle nakleder. Eğer hadis sahih olur da mezhebe muhalif olursa hadisle amel edilir. Bu sözün şerhini yapıyor şimdi diğer alimler. Bu da onun mezhebi olur. Hadisle amel etmekle de kişi şafi veya hanife olmaktan çıkmaz. Çünkü Ebu Hanife'nin hadis sahih olursa benim mezhebim hadistir sözü sahih bir yolla gelmiştir. Nitekim İbn Abdülberk, bunu Ebu Halife ve başka alimlerden rivayet etmiştir. Yine Muhammed Nasruddin Elbani, hadislerle namaz kitabının ön sözünü eğer okuduysanız, orada bu sözün hemen arkasından şöyle der. Bu söz imamların ilim ve takvadaki olgunluklarından dolayıdır. Öyle ki bu alimler sünnetin tamamını bilmediklerine işaret vardır. Bakın biraz sonra bu konu gelecek. Alimlerin sünnetin tamamını Bilmedikleri Hiçbir alim sünnetin tamamına Vakıf olmamıştır Ve bundan dolayı da hata etmişlerdir Buna açık ve net deliller Zikredeceğiz Bazen onlardan Kendilerine ulaşmış bir sünnete Ters görüş çıkmakta Ve bu durumda meseleyi Öğrenince bize sünnete uymamızı Emretmişlerdir Yine birisi Ebu Hanife'ye şöyle sorar İnsanlardan arazlar ve cisimler hakkında sonradan ortaya koydukları kelam hakkında ne dersin? Ebu Hanife şöyle cevap verir. Bunlar felsefecilerin görüşleridir. Rivayetlere ve selefin yoluna sıkı sıkı bağlanın. Evet selef cümlesini, kelimesini o kullanmıştır. Ve rivayetlere ve selefin yoluna sıkı sıkı bağlanın demiştir. Yeni icat edilen şeylerden kaçının çünkü bunların hepsi bidattır demiştir. Yine İçlerinde hadisle meşgul olanlar Bakın Hadislerle meşgul olanlar Bu insanlar Bulunduğu müddetçe insanlar kurtuluş içerisindedir İnsanlar Hadislerin dışında bazı kitaplar okuyorsa Kurtuluştan uzaklaşmıştır Bu, bu şekilde Ne zaman ilmi hadis dışında Ararlarsa bozulurlar Allah'ın Diniyle ilgili bir konuda Şahsi görüşümüze göre hüküm vermekten Sakınınız Sünnete tabi olunuz, kim sünnetten ayrılırsa sapıtır demiştir. Yine başka bir yerde Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalif bir söz söylersem sözümü terk edin. Şimdi yine onun bu sözü hakkında Fulani ikazul himam-ı ulul ebsar adlı kitabında bu aynı zamanda onun talebesi İmam Muhammed de bunu söylemiştir der. Ve bu ve benzeri sözler tabii ki müştehiç için değil. Dikkat edin. O ne diyor yukarıda? Allah'ın kitabına, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalif bir söz söylersem sözümü terk edin. Bazıları diyorlar ki, ya bu diyorlar işte imam kendi alim olan talebesine, ilimde çok ilerlemiş talebelerine söylemiş, avama söylememiş diyorlar. Ama Fulani diyor ki, İkazul Himam Ulul kitabında bu ve benzeri sözler tabii ki müştehit için değil. Çünkü bu hususta onların sözlerine ihtiyacı yoktur. Bilakis bu mukallid için geçerlidir diyor. Ebu Hanife'nin de akide usul ve taklidin haram olmasındaki mezhebinin eh, hadis ehlinin mezhebi gibi olduğu böylece sabit olmuştur. Buna rağmen bakın bazı Hanifiler neler demiştir bu sözlerine ki buradaki naklettiğim Sadece İmam Ebu Hanife'den naklettiğim sözler, üçte bir benim notlarımın, yani çoğunun senedi ve kaynakları sabit olan notlarımın üçte biri sadece. O da hadis, ehlinin yolu, mezhebi, selefin yolu, lafızları özellikle seçilmiş, yoksa taklitle alakalı birini körü körüne taklit etme etmemeye dair o kadar çok rivayet var ki sadece bunların üçte birini nakletmiş oldum ondan aşırı derecede gelmiş bu şekilde dört imamdan da bu şekilde bunlara rağmen bazı halife alimleri şöyle demişler bakın bizler şeyhlerimiz ve bütün gruplarımız Ebu Hanife Rahimallah'a ya, muhalif olarak itikat ve usulde eşar ve maturidiyi taklit edenleriz demişlerdir yani bu sözlere rağmen onlar bunu söyleyebiliyor onlar Ebu Hanife'ye muhalif olarak maturidiyi taklit etmektedirler subhanallah bakın Taklitçilerin çelişkileri ne kadar da şaşırtıcı değil mi? Usulde imamlarına muhalefet ediyorlar. Furudu ise tahsip gösteriyorlar. Çoğu insandan duymuşsunuzdur. Biz işte Furu usul meselelerinde Ebu Hanife'ye tabiiz, Ama itikadi konularda Maturudi'ye tabiiz. Halifineyi de ikiye bölmüşler değil mi? Ebu Hanife'den bildiğiniz gibi 150 sonra sonra yaşamış bir âlimin akidesini almışlar. Akideyi almışlar amelini almışlar, 150 sonra yaşamış olan Maturidin'in de akidesini almışlar. Yani Ebu akide de imam olmaya layık görmemişler. Bu kadar acı bir durum ve bunlar biz hala hanifiyiz diye kendilerini iddia eden insanlar. Gerçekte Ebu kendisini ve itikadını artık biliyorlar ya da bilmiyorlar. O artık kişinin muayyen olarak konuşup tespit edilecek meseleler. İmam Malik, ikinci sıradaki alimimiz, o da hadis ehlinin imamıydı. İmam Müslim'in sahihinin mukaddimesinde, Malik bin Enes, Şube, Süfyan, Yahya ve diğerleri hadis ehlinin imamlarıdır. Demiştir. Yine, Şuzrat-ı Zeheb'te Ebul Fellah şöyle der, şiirinde, hadis ve ehlinin yıldızları kimlerdir derlerse, akıl sahipleri işaret ederek, Malik'i kastederler. Yani hadis ehli olmada övlen bir şahsiyet olduğu için onun hakkında bu şiir söylenmiş. Tabii tercümesinde lafızlar uymaz. Arapçasında bunlar uyar. Arapçasına baktığınız zaman bu lafızların şiirsel olduğunu görürsünüz. İmam Malik'in dinde taklidin haram olması hakkındaki görüşü hadis ehlinin görüşü gibidir. Nitekim sünnetin destekçisi olan yine Fulani İkazul ül himamda İbn-i e ulaşan muttasıl bir isnatla şöyle rivayet eder. Malik bana şöyle dedi. Ey Abdullah insanları taklit ederek kötü bir kolye takmaktan seni sakındırırım. <gülüyor> İmam Malik ile alakalı başka rivayetler ileride gelecek burada sadece bir tane naklediyoruz. O ileride gelecek nakillere döneceğiz çünkü orada e, hadislerin ulaşması meselesiyle alakalı daha geniş sözleri var. İmam Şafii de aynı şekilde hadis ehlinin mezhebindendi. Nitekim o şöyle demiştir. Nakil ehline yani hadislerin nakledenlerin, bu konuda ehil olanların bunlara göre hadis alimleri hakkında sallallahu aleyhi ve sellemden sahih hadis bulunan her meselede muhalif olan görüşlerinden Hayatımda da öldükten sonra da vazgeçmişimdir. Yani benim görüşüm onların yolunun görüşüdür. Hatta o hadis ehlinin hadis ehlinin mezhebinin iyi bir tebliğcisiydi. Nebevi Tezhibül Esma ve Luga'da şöyle der İmam Şafii'nin hal tercümesini zikrettiği zaman o sonra şunu şunu yaptı işte sonra ığrağa gitti ve hadis ilmini yaydı. Ehlinin mezhebinde yani Hadis ehlinin mezhebinde kaldı. Yine Şeyhülislam Ülûtei Meymîn, Hâcîs-i Sünne'de İmam Şafii ve Malik radıyallahu anhudan İmam Şafii Malik radıyallahu anhudan ilim aldı sonra Iraklılara kitap yazdı ve hadis ehlinin mezhebini aldı ve kendisi içinde o yolu kendisine seçti. Yine imamların imamı denilen kendisinin asrının müceddidi olarak bilinen İmam Ahmed bin Hanbel de bu şekilde. Çünkü onun üzerinden diğer imamlara nispetle bir mihne olayı geçmişti ki onu okuyan insanlar gerçekten onun ne kadar sıkıntı çektiğini anlarlar ve akide konusunda hiç kimseyi kendisini taklit et, ettiğini yani etmemesi için uğraştığını ve insanların da onun ağzından çıkan sözlere baktıkları için o kadar mihneye ve zorluklara Ee, sabretmiştir. Bu konuda yazılmış eserler var. Eğer onu okursanız yani meseleyi neden bu kadar ona imamların imamı dendiği, aslının müceddidi dendiği aslında tek hadis ehli olarak kaldığı çünkü birçok insan susmak zorunda kaldığını anlamış olursunuz. O feri konularda yani akidevi olmayan tali konularda Herhangi bir kitabı ele alan bir kitabın telif edilmesini bile hoş görmeyen bir insandı. Çünkü o her şeyin hadislerle nakledilip yapılmasını ve söylenmesini istiyordu. Nitekim bu konuda İbn Kayyim bakın şöyle der. İmam Ahmed yeryüzünü ilim, hadis ve sünnetle doldurmuş. Hatta kendisinden sonra gelen hadis ve sünnet imamları kıyamete kadar onu takip eden talebeler olmuştur. O fıruu meselelerde ve iştahat meselelerini kapsayan kitaplar yazılmasından hiç hoşlanmazdı. Hadislerin her şeyden tecdit edilmesini ister, sözlerinin yazılmasını beğenmez ve bu hususta çok katı davranırdı. Evet, gerçekten Resulullah sevgisi bunu ona, ona iten sebepti. O rivayet edilen hadisleri görüşlere karşı delil olarak görürdü. Nitekim bu konuda şöyle demektedir. Evzai'nin görüşü Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü, aynı dönem Selef döneminin insanları olduğu için bunların hepsi birer görüştür. Buna, bana göre de bunların hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetler, hadislerdir. Şeyhülüslam İbn-i Teymi'ye yine min hacü sünnede İmam Ahmet Rahimallahu'ya gelince o hadis eylenin mezhebindendir der. Ahmed bin Ambel Kendisi bizim katımızda sünnetin aslı ashabın yaşadıklarına uymaktır. Bilindiği gibi bidat ehli selefe uymazlar der. Yine kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o helak olacağı bir helak olmanın kenarındadır. Yine insanların bu zamanki kadar hadis talebine muhtaç oldukları bir devir bilmiyorum. Artık şu anki devir siz düşünün. Kendi devrinde ne diyor? Bundan bin sene önce insanların bu zamanki kadar hadis talebine muhtaç oldukları bir devir bilmiyorum. Arkadaşlarından biri ona niçin böyle demiş imam? Birçok bidat ortaya çıktı. Her kim bir hadisi bilmiyorsa o bidatlar o bidatlara muhakkak düşer demiştir. Naklettiğimiz ve açıkladığımız bu bilgilerden ilim ve tahkik olarak anlaşıldı ki dört imam hadis ehlinin yolundaydı. Şüphe yok ki dört imam bunlardan her biri kendi görüşlerini mezhep edinilmesinden apaçık dinde bir kimsenin taklit edililmesinden razı değildiler. Hatta onlar taklitçi değil. Taklit etmek sizin kitap sünnete tabi olmanın farz olduğu. Bu ikisinin bağımsız olarak anlamak anlatılmasını anl anl gerektiği ve büyük küçük usul Dausun furu'u olsun. Her meselede taklit etmek sizin bu ikisiyle amel edilmesi hususunda ittifak etmişlerdir. İşte bu dört imamın da üzerlerinde bulunduğu hadis ehlinin mezebidir bu. Allah onlara rahmet etsin. Şimdi yine tabii diyorlar ki dört imam hadis ehlinin mezebinden mezebinden değildiler. Çünkü onlar dinde taklidi caiz gördüler. Taklit ise hadis ehlinin mezhebine aykırıdır. Denilirse onlara şöyle denilir. Kesinlikle hayır. Şüphesiz onlar asla taklidi caiz görmemişlerdir. Bilakis bunları haram görmüş ve bundan yasaklamışlardır. Bakın o imamlar hiçbir zaman ben bir mezhep kurdum. Gelin beni taklit edin. Bana tabi olun. Benim söylediklerim işte benim fıkhım, bu gibi cümleleri kesinlikle kullanmamışlar. Aksine rivayet ettiğimiz gibi onlar taklitten yasaklamışlardır. Taklitle alakalı daha geniş bir ders yaptığımızı göreceksiniz. Onlar da siz onların aldığı kaynaktan alın. Gibi bir sürü rivayetler var. Onlar kendilerinin aldığı kaynaklara yönlendirmişler bizleri. Onlar kendilerinin günümüzde bu derece İnsanların kendilerini taklit edeceklerini bilselerdi, acaba ne yaparlardı? Düşünseniz ya, içimizden birisinin ismi misal görüyorum, Tarık. Çok büyük bir imam olduğunu düşünün. Büyük bir alim, İnsanlar o kadar çok kendisinden ilim talep etmişler ki, o kadar çok, sadece onun vakıf olduğu ilme yönelmişler ve diğerlerine yönelmemişler diğerlerini gördüklerinde yüz çevirme yoluna gitmişler. Diğer gelen hadis, Tarık'ın ulaşamadığı hadislere üçüncü bir şahıs buradan delil getirdiğinde onun taklitçileri ondan yüz çevirmişler. Görmemezlikten gelmişler. Ve kendilerine o insanlar peygamberin hadisini görmemezlikten gelerek kendilerini tariki mezhebine nispet etmişler. Ahmet falan filan et tariki Hüseyin falan filan hep tarihi böyle isimler almışlar. Bu insanlar yine Ahmet bin Ambel, Şafi Malik gibi bu insanlar kendilerinin bu derece taklit edildiklerini görseler de acaba ne yaparlardı? İnanın keşke keşke de dilimi tutsaydım anlatmasaydım diyebilirlerdi belki. Çünkü bu kadar insanın peygamberin sözleri bir yerde varken kendilerini birinin mezhebine birinin görüşüne nispet etmenin belasını nasıl ben vereceğim diye düşünürdü o bir tarafta. Ben şahsen böyle bir şey gelse korkarım. İnsanlar beni niye taklit ediyor diye. Onlar bunu hatta hatta kendileri yani kitap ve sünnetten alın dedikleri halde bu olmuş. Nitekim sahih istatla bakın. Şöyle rivayet edilmiş. İmam Ahmed şöyle dedi. Ne maliki, ne Evzayı ne de nehai ve ne de başkalarını taklit etme. Hükmü onların aldıkları yer olan kitap sünnetten al. Bunu İmam Ahmed söylüyor. Hakim ve Beyhaki İmam Şafii'nin talebesi El Muzeni'ye şöyle dedi rivayet ettiler. Ey İbrahim! Her söylediğim şeyde beni taklit etme. Bu konuda kendine bak. Zira bu bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında kimsenin sözü hüccet değildir. Zaten sıkıntı burada. Bakın inanın sıkıntı burada. Yani ilim ehlinin ilim ehlinin kıymeti fazileti bilinmesi gerekir. Buna dair çok naslar var. Herhangi bir hadis kitabının içerisindeki Kitabul İlim ya da özel yazılmış Kitabul İlim cüzlerini okusanız ilim ehlinin kıymetini anlarsınız. yüce Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi değil mi? Ne diyor? Zikireyh men sorun diyor. O da gelecek ileride zikireyh'den ben kasıt burada hadis ehlidir. Onlara sorun burada ilim ehlinin kıymeti bilinmesi gerekiyor ama buna rağmen Yüce Allah Bir tayfa bunu cımbızla alıyor diyor ki ilim ehlini taklit etmek gerekir bunu getiriyorlar Buna rağmen Yüce Allah ihtilaf ettiğinizde onu Allah'a varasında çevirin buyurmuş Onlar sözü dinlerler de en güzeli de tabi olurlar değil mi? Sözlerin en güzel olan Resul'un kelamına tabi olurlar Dolayısıyla Burada ilim ehlinin Sözü Hüccet anlaşılmış problem burada Bugün merfû hadis de yani peygamberin ağzından çıkan, peygamberden nakledilen, peygamberin takriri olan merfû olan hadis sin bile bu hadisin bile, bile önüne mevkuf hadis bile geçirilmemiş sahabenin sözü olan. İkisi çatıştığında usul kaidesi koymuşlar. Merfû her zaman alınır kesinlikle hüccet olmaz diye. Sahabenin sözü olan mevkuf hadis bile alınm alınmıyorken nasıl bir ilim ehlinin sözü hüccet olarak alınır? Evet. Yani burada eğer dört mezhepten birine işte tabi olmak gerekir diyen bazı arkadaşlarımız var bizim. Bunları yakinen tanıyoruz. Bunların kastı işte alimlerin dizinin dibinde oturmak, onlardan ilim talep etmek, o edebi ahlakı almaksa eyvallah bu söz güzel başımızın üstünde yeri var. Ama selefin meclislerinin, selefin alimlerinin selefin fıkhının hadisesinin yolunun suyu mu çıktı da illaki ben kendimi bir mezhebe tek bir götüreyim onların dizinin dibine çökeyim neden hepsinden istifade etmeyeyim yani neden onlardan edeplenmeyeyim edep de sen takva da sen onların yolunda var dolayısıyla insan edebe takvaya ahlaka ilim ehlinden istifade ederek alimlerin dizinin dibinden istifade ederek yetişmeye dikkat çekiyorsa Selef'te de var bu. Hadis ehlinin yolunda bu var diyerek onları bizi yönlendirsin. Evet. Şarani el-Mizan'da şöyle diyor. İmam Şafii, Er-Rabi'ye şöyle dedi. Ey Ebu Isak! Her söylediğim şeyde beni taklit etme. Kendine bak. Zira bu bir dindir. Sünnetin yardımcısı yine Fulani şöyle der. İmam Malik'e ulaşan kesintisiz bir istatla muhakkak ki ben ancak bir insanım. Hata ederim, isabet de, isabet de ederim. Görüşüme bakın, kitap sünnete uygun olanı alın, uygun olmayanı ise terk edin. Seni insanları taklit etmekten men ederim, bu kötü bir yulardır. İmam Malik bunu İbni Vef diye talebesine söylüyor. Yine İmam Malik buna araştırın, zira bu bir dindir. Şu sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin sözünün alınması veya reddedilmesi mümkündür. Evet, Harun Reşit, İmam Malik'in muvattasını onda zikrettiklerini taklit etmeleri için insanları yönlendirmek konusunda İmam Malik'le istişare ettiğinde kendisi şöyle demiş, kendisi bu lafı demiştir. Yani bunu araştırın, zira bu bir dindir. Şu Ravza'nın sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin sözünün alınması ve reddedilmesi mümkündür ve dolayısıyla kendi muvattasının taklit edilmesini yasaklamıştır, bundan men etmiştir. Bununla beraber muvatta ya baktığınız zaman reyden çok görüşlerden çok hadis vardı değil mi? İmam Malik'in kendi görüşlerinden çok hadis vardı. O buna rağmen bunu söylemiş, dikkat edin. Peki İmam Malik insanların kendisini taklit etmelerinden artık nasıl razı olabilir? İmam Ebu Hanife, sünnetin destekçisi yine fulani şöyle der, Delilimi bilmeyen kimsenin benim sözümle fetva vermesi haramdır. Diğer bir rivayette, nereden alıp söylediğimizi bilmeyen kimsenin bizim sözümüzle amel etmesi kimseye helal değildir. Ancak nereden aldığımızı bilmesi gerekir. Bugün insanlar delil sormaktan acizler değil mi? İmamlara sorarken bunun delili nedir hocam diye sorsalar aslında hem sordukları hocanın kendisine çeki düzen vermesine sebep olurlar hem de kendileri delille hareket ettikleri için kalpleri unutmayın olur. Rabblerinin karşısında ey Rabbim ben sordum bana bu hadis delil getirildi ve ben bu hadiste amel ettim. Ki taklitle ittiba arasındaki o ince farkı Sırf bunun tanımını yapan onlarca alemin nakili var, yani taklit körü körüne delilsiz olarak taklit etmek, ittifa ise soru sorarsın, istifalı edersin ama sana deliller sunulur, o delillerin çerçevesinde sen o delillere tabi olursun. He, çok farklı bir, yani ufak bir ihtimal, başkası da sana başka bir delil getirir, o zaman sen şunu çok iyi bilirsin, dinde ihtilaf yoktur. Onunla çakışan bir delil ya mensuptur ya zayıftır ya sen senin getirdiğinde bir sıkıntı vardır ya onun getirdiğinde bu sefer bunu yine hadis ehline alimine sorarsın. Bu da daha çok ilimde derinleşmeye kadar gider. O da nadiren olan bir şeydir. Evet. İşte hadis ehlinin meslebi bu. Ve bu mesepse baştan sona taklit zihniyetine aykırıdır, bakın. <gülüyor> ya erhamükella, hapçıranı duymadım ben. Bu hadisçilerin yolu, baştan sona taklit zihniyetine aykırıdır. Ha, bazısı çıkıyor diyor ki, taklit kaçınılmazdır, fıtriydir diyor. Bakın, taklit kaçınılmazdır, fıtriydir diyor. Bunu söyleyenler var. Her ne kadar taklitte kaçınılmazlık varsa, fıtrilik varsa insanların delilleri sorgulaması, delil istemesi, kalplerini mutmayın olması için Allah Azze ve Celle'ye bile İbrahim Aleyhisselam tarafından sorulması O da fıtridir İkisinin arasında denge kurmak zorundasın Korkmak da fıtri O fıtriyi sen nasıl dengeye alacaksın? Sevmek de Allah gibi kimseyi sevemezsin Allah'tan çok sevemezsin Allah'tan başkasından korkamazsın. O fıtratı bakın iman meseleleri, gelen nakiller ne yapıyor? Dengeye alıyor. Taklitte de ayarsızlığı, dengesizliği de dengeye alan bizim naslarımız var ortada. Öyle taklit fıtriyedir, kaçınılmazdır deyip de bu işin üstü kapanılmaz böyle pembe ve pembe süslemekle. Dolayısıyla... <gülüyor> Bunlar dört imamın sözleridir ve bunlar taklitçilerin aleyhine delildir. Yine dört imama göre belirli bir imamın mezhebini kitap sünnetten deliline bakmadan taklit etmenin kesinlikle haram, büyük günah ve cehalet olduğuna delildir bunlar. Bu imamlar yasaklamış olmalarına rağmen taklitçilerin onları taklit etmeleri ve onların görüşlerinin mezhep edinilmesi bu imamlara karşı bir saygısızlıktır. Şayet taklitçiler insaf gözüyle baksalar, imamların sözleriyle durumlarını araştırsalar elbette kesin olarak anlarlar ki İmam Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed bin Ambel, Allah hepsinden razı olsun kendilerinin taklit edinilmesini ve görüşlerinin mezhep edinilmesini yasaklamışlardır. Onlar da kendilerinden önceki hadis ehlinin yolunda bulunmuşlardır. Evet, Açık nastara yine şöyle soruyorlar. Diyorlar ki, açık nastara aykırı olduklarını iddia ettiniz ve dört imama nispet edilen meseleler gerçekten onlara ait görüşler midir? Onların görüşleri ise nasıl olur da onlar hadis ehlinin mezhebi üzerinde oldukları doğru kabul edilir? Bakın dört imam kesinlikle kendilerine nispet edilen bazı meseleleri gerçekten söylememişlerdir. Onlara nispet edilen sözler de aynı şekilde onların talebelerinden... Bize güvenilir kitaplarda gelmesi gerekir ve aynı şekilde senetleriyle bilinmesi gerekir. Bu konuda onların taklit edilmeleri açık bir yanlış yanlışdır. Çünkü bu imamın görüşüdür. Bu Hanefi'nin görüşüdür. Bugün Hanfiler ne diyor? Ulu meselesinde malum görüşü biliyorsunuz değil mi? Allah azze ve celle'nin her yerde, zamandan, mekandan münezzeh olduğunu İmam Ebu Hanife'ye kadar nispet ediyorlar. Ama açık baktığınızda İmam Ebu Hanife'nin sözlerine Her yerde gör diyene tekfir ediyor, kafir olduğunu beyan ediyor ve onun semada olduğunu söylüyor. Değil mi? Dolayısıyla burada ilmihal adı altında, ilim adı altında ne okuduğunuza dikkat edeceksiniz. Bu ilim bir dindir. Kimden aldığınıza dikkat edeceksiniz. Bakın, el-Murjani, el-Hanifi kendisi, nazuretul hakta, Şeyh Muhammed Yahya el-Muhaddis, İrşad kitabında zikrettiğine göre, aslında fakihlerin sözlerinde hata bulunabilir. Fakihlere nispet edilen sözlerin çoğunun isnadı ya mevcut değildir, ya da makbul bir isnatla gelmemiştir. Her ihtimal zikredilir. Uydurma olabilir, başkası tarafından mezhep sahibine iftira edilmiş olabilir. Bakın Ahmet bin Ambel'de devamlı iki görüş gelir Ahmet bin Ambel'in sözlerinden. Sanki hayatı çelişkiyle yaşanmış gibi. Ama Ahmet bin Amber'e nih... Diyelim ikisi de sahih Ahmet bin Amber'den gelen, ikisi de İmam Ahmed'in hal tercümesinde geliyor. Sen yine de onu bırakırsın, ilk önce mevkuf ve merfu hadislere bakarsın değil mi? Çünkü korunan onların sözleri değil, korunan Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti. Burada biz kitap mı sünnete dönmeyi bileceğiz. Evet, nitekim bakın, Tahavih, Ebu'l-Habbaz el-Asam ve başkaları Muhammed bin Abdullah Abdülhakem'den şunu rivayet etmişler. O, Şafi'nin kadına dübürden yanaşmak hakkında, yani kadınla normal yoldan değil de aksi yoldan, dübürden yaklaşma hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun helalliliği ya da haramlığı hakkında bir şeyin sahih olarak gelmediğini, Ve kıyasa göre de bunun helal olduğunu söylediğini işitmiş. Bakın İmam Şafii'ye nispet ediyorlar. Malik de İmam Malik de mutanika'nın mubah saydığını anlatmış. Yine bunun aynısını ki bakın tam aksine Beyhaki Sünen'inde İmam Şafii'den şöyle der. Kesinlikle dübürden yaklaşmaya ruhsat vermem, bir akis bundan yasaklarım der. Ki Beyhaki Sünen sahibidir. Hadisçidir, değil mi? Yine bunun aynısını başkasından rivayet edilmiş olup, onların adına uydurulmuş şeyler de vardır. Ebu Nasır Es-Sebbah, Er-Rabi'nin kendisinden başka ilah olmayana yemin ederek İbnül Hakem denilen kişi, Şafi'nin adına bu yalanı uydurduğunu nakleder. Ama bu girmiş, bunu tahkik ehli ortaya çıkarıyor. Hadis ehli ortaya çıkarıyor. Hadisin zayıfını, sahihini bu konuda hassas olan insanlar ortaya çıkarıyor. Anlatabiliyor mu? Bunlar mezhep edinilmiş. 1400 sene mezhep edinilmiş. Zayıf hadislere bakıyorsun zayıf hadiste amel etmiş. Kardeşim almışlar bilmeyerek bazen ulaşmamış hadis görüşleriyle fetva vermişler. 1400 senedir de mezhebin içerisinde bu yerleşmiş. Bu gelecek ileride. Ulaşmamış hadisler. Bu konuda birçok rivayet var. ve 1400 senedir de insanlar bununla amel eder olmuşlar. Dolayısıyla sorgulanması gerekir, biz İslam diniyle şereflenmişik. İslam dinini yaşıyoruz, başkasının dinini değil. İslam dininin yapı taşları nelerdir? Kur'an ve sünnetten oluşur. O Kur'an ve sünneti saklanan sahabemiz var. Sahabeden sonra bize nakilci imamlar gelmiştir. Kimden aldığımızı dikkat edeceğiz. Yine imamlar bizzat kendileri söylemedikleri şeylerden dolayı talebelerini de uyarmıştır bakın. He, tabii burada İmam Malik mezhebinde mutan hikaye yapana had cezası vurulması gerekir. Başka rivayetler var bu konuda. İmam Malik üzerine atılmış iftira olduğu ortaya çıkıyor. Bizzat bakın Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a şöyle diyor. Yazıklar olsun, şu kitaplarda söylemediğim şeylerde benim adıma ne kadar çok yalan söylemişsiniz. Bunu söylüyor. Tarihül Bağdat'ta ve Ebu Nuaym, Fadıl bin Dukeyn radıyallahu anh'ına ulaşan isnatla geliyor bu. Molla, Mu'inuddin el Hanifi, Dirasatü'l-Lebib'te mezheplerine ait kitaplarda dört imama nispet edilen her şey sabit değildir. Bilakis bunların çoğu veya tamamı onlara tabi olanların görüşleridir. Bakın ben hiç unutmuyorum. Arapçada çok ileri derecede Bursa'da hoca olarak bilinen biriyle münazara ettik. Orada şahit olan bir arkadaşımız var. Burada kendisi o biliyor kendisini. O da oradaydı. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda semada meselesinde münazara ettik. Adam Arapçadır. Şu an Bursa'da bir numara biri. He, tasavvuf belki anlayışı var. İbn Kesir'den açtı. İbn Kesir'in tefsirini Arapçasından bana okudu. Bizim de Arapçamız zaten o zamanlar hiç yok. Şimdi yarım yamalak ayrı konu. Açtı bana okudu. Ve böylece dedi İbn Kesir'in tefsirinde böylece dedi Allah'ın şey Allah'ın isminin Allah'ın isim ve sıfatları tevil edilir dedi. Ben biliyorum ki İbn Kesir Bunu söylemez. Çünkü biz ipni Kesir'i biliyoruz. Hadis ashabından. Hocaları belli. İtikadı belli. İhtimal bile vermedim. Ama Arapçasından biz anaklet diyor ya orada. Ondan sonra bir daha okul gibisinden böyle orada tevil kelimesi yok Arapçasında. Arapçada tevil, Türkçede de tevil. Aldım elime. Hani dedim nerede bu tevil? Ayakları titremeye başladı. Bak gözlerimle gördüm. Ayakları titremeye başladı. Alemen açıkça yalan atabiliyorlar. Ha Burada şimdi ben bunu neden söyledim? Bunu kendi kitaplarına bu söylemediği şeyler sokulabiliyor. İnsanlar o an artık nasıl söylüyorsa söylüyor. İşte bu ilmi taşıyan adaletlilerdir değil mi? O adaletliler de ilmi hakkıyla alan çocuğundan bile rivayet etmemiş zayıf ravi olduğu için. Bunlar yine devamlı şöyle diyor ki, o Dirası lebibte bunların Ebu Hanife, Malik, Şafii'den rivayet edildiğini iddia eden kimse, sıhhat şartlarını taşıyan ispatla bunu ispat etmelidir. İspat etmesi gerekir, sıhhat şartlarını, aynı hadislerin geldiği gibi, bunu yapabileceklerinde hiç sanmıyorum demektedir. Kendisi de aynı zamanda Hanifi mezhebi mültesibidir. Şüphesiz Hanifilerin kitaplarında, Hanifi kitaplarında dolu olan kıyasların çoğu Ebu Hanife'ye dayanmamaktadır, diyor. <gülüyor> evet, İbn-i Dakik'il İd, dört mezhepten her birinin sahih hadise teker teker ve topluca muhalefet ettiklerini meselelere hacimli bir ciltte topluyor, bakın. İbn-i Dakik'il İd. Ve şöyle yazıyor, bu meselelerin dört imama nispet edilmelere haramdır. Vakihlerin ve onları taklit edenlerin bunları bilmeleri gerekir ki, bunları o imamlara nispet ederek onların adına yalan uydurmasınlar. Bakın namazın terki meselesi mesela. <gülüyor> mezhep imamlarından olan namazın terkinin küfür olma adına dair mezhep kitaplarında nakiller bulunuyor değil mi? Hatta hatta derler üç mezhep böyle, bir mezhep böyle. Hatta işte üç buçuk mezhep böyle, yarısı hammelilerin öyle demiş, yarısı böyle, böyle. Namazın terkine delil getirecekler. Kimsenin hadis falan getirdiği yok. Hadisleri sahabe nasıl anlamış yok. Üç buçuk mezhep böyle. Bir sen mi? Bakıyorsun, tam mezheplerin bazılarında bu var. Her mezhebin içinde namazın terkini küfür gören görmeyen var. Her mezhebin içerisinde var. Halifelerin dışında, genel olarak bakın halifelerin dışında üç mezhepten nakledilmiştir bu, namazın terkini küfür olduğu. İmam Malik ve Şafii'nin arasında bir tartışma naklederler. Senedi falan yoktur, uydurmadır bakın o. Halbuki bunu naklederler, namazın terkini küfür olmadığına dair. İbn Kesir Meryem Suresi 59. ayeti açın. Bu yüzden Seleften ve Halef'ten, imamlar ki İmam Ahmet'ten ve İmam Şafii'den meşhur olduğu gibi bakın kimden? Hadi İmam Ahmet eyvallah. İmam Şafi'den de meşhur olduğu gibi namazı terk edinin tekfir edilmesi görüşünde olmuşlardır. Kimin sözünü alacağız şimdi? Hani İmam Şafi görmüyordu? Dönmezsen kitap sünnete çıkamazsın sen bunun için. Içinde. Bu görüşü Tahav-ı Müşkül-i da aynı şekilde İmam Şafi'den naklediyor. Yine bakın Ebu Velid Elvacı Malikilere bakıp Malik Malik İmam Malik içinde öyle diyorlar. El Müntaka Malik'ten naklederek şöyle demiş. Yahudiliğe ve Hristiyanlığa irtidad eden mürtedin kestiği yenmez. Bunu İbn Avib rivayet etmiş. Namazı terk edenin ve namazı hafife olarak zayininin zayi edenin kestiği de yenmez çünkü bu şekilde irtidada yaklaşmıştır. Yine Malik'in asabını tamamından anladığında budur. İmam Mali'nin asabı diyor. Aynı peygamberin asabı gibi. Düşünün. İmam Mali'nin görüşü ne o zaman? Bütün ashabımı İmam Mali'ye reddirtmiş. Burada şimdi konu o değil. Konu namazın terkini bilerek terk etmek falan o değil. Burada cehalet mazerettir. İşte her terk eden tekfir edilmez. Bunlara girmiyoruz. Konu burada ne var? İki görüş gelmiş. Bu da var. Sen bunların her ikisinden nasıl çıkacaksın? ya hadis de kitapları ortada hadiste araştırılmış eserler ortada hadis hassasiyeti olan insanlar belli çok zor değil bu adama gidersin sohbetine 10 dakika durursun şeyhim uçtu kaçtı böyle dedi falancının elini ayağına Sen tamam e, selamünaleyküm der çıkarsın kardeşim belli adamın menneci metodu Allah akıl vermiş fikir vermiş ötekine gidersin önüne gelen hadisi reddi diyor Ayetler ayetler. Bunu da anlarsın. Sünnet inkarcıları var. Ama hadis kitaplarını aç. En azından bir Bukhari oku ufkun açılacak. Biz öyle bir zamana geldik ki kendi dinimizi anlattığımız adamlara İmam Bukhari'yi anlatmak için saatlerimizi harcıyorduk da İmam Bukhari'nin kadrini kıymetini bilip ondan sonra adama allemedip kullemedip o kitabı aldırttırıyorduk. Paramız varsa hediye ediyorduk. Ondan sonra İmam Bukhari'yi okumasını istiyorduk. Okuduktan sonra bir cilt okusuna Bir cilt okusun ondan sonra diyor ki, ya arkadaş hadislere bak, topluma bak. Ondan sonra adamın ufkı açılıyor. Vallahi hadis okuyup da hadiste normal böyle başkalarından fıkıh adı altında delilsiz kaynaksız bir şey okuyacağım ama hadis okuyup hata edeyim bin kat daha hayırlıdır. Onun bunun görüşü derken kafan allak bullak oluyor. Sahabenin görüşüne bakalım ya. Sahabelerin sözlerine nakledilen musennaflar var değil mi? Zaten o hadis okuduğun zaman seni ilim ehline muhtaç ediyor. İlim ehline sormak zorunda bakıyor. Ben bunu anlayamadım. Nasıl anlarız? Evet. Ahmet bin Ambel Rahimallah zaten namazın terki konusunda meşhurdur kendi usulü sünnesinde ve diğerlerinde. Ebu Hanife ise im imanın tanımı ve ameli imandan olmaması Amel'in imandan olmaması konusundan dolayı zaten namazın terkini, küfür görmemiş. Amel'in imandan olması meselesi zaten hadisçilerin de çok açık ve net. Bunu bildikleri halde insanlar, yani nasıl bu kadar ben Hanifi'yim diye bilen insanlar var. Bakın ben Medine'de okuyup da Hanifi'yim diyen insanlar biliyorum. Baştan bu adam hadisçi, hadisçi olarak gitti oraya. Ve çok basit amel'in imandan olmaması meselesini o ki hepimizden iyi bilen bir arkadaş, Ama ben hâlâ Hanifi'yim diyor. Yani amel imandan meselesi olsun, namaz olsun, neden bu sahabenin görüşü değil, hadis görüşü değil, Alimlerin çoğu böyle almış, böyle anlamış değil? Evet, namazda elleri göğsünün üzerine bağlama meselesi mesela. Rivayetler var bu konuda değil mi? Birbirini takviye eden, elvan sahihlemiş, namazda eller göğüse mi koyulur? Göbeğe mi koyulur? Ahmet bin Ambel'den aksi geliyor. Şimdi Ahmet bin Ambel'den geldi diye hadisi mi reddedeyim ben? Hadisi mi kabul etmeyeyim? Ahmet bin Ambel'in dışında bir sürü ilim ehli var. Sahabe var. Ellerini göğüs üzerine koyduğuna dair. Şimdi nasıl olacak? Oraya mı takılacağız yani? Biz dinle mi amel edeceğiz? Dinle yaşayacağız? Yoksa illaki Ben el hambeli diyerek birini mi taklit edeyim? Ya da o da var deyip o da var deyip böyle ihtilafı sanki böyle gül sepeti gibi böyle şey mi yapayım? Ortaya mı sunayım? Bu dinin usul kaideleri var kardeşler. Demin zikrettim bak. Merfu hadis, mevkuf hadiste çatıştığında bile bak çok önemli bu. Merfu hadis ne demek? Peygamberden gelen. Mevkuf hadis ne demek? Sahabeden gelen kendi sözü kendi ameli sahabenin sahabenin bir ameli var peygamberin ameline ters sahabe bu ya cennetle müjdelenen bir topluluk bununla çatıştığı halde bile usulde merfu diye salınır. Peygamber sözünün önüne geçirilmez. Mevkuf olan sahabe sözü hüccet olmaz. O bile olmuyorsa diğerlerini siz düşünün. Bu usul kâidesini bildiğin anda işte devam bin filan şöyle demiş bilmiyormudu görmüyordun ne bu süsleyip allayıp puf puflamalar. Yani benim anlamadığım bu. Neden bu kadar süslenip, dönüver kitap sünnete, dönüver peygamberin sözünün önüne kimseyi geçirme. Daha aksine ya yani mesele hakkında sanki başka ilim elinden makin de gelmemiş gibi. Zıttı da gelmiş, İhtilaf ettiğinde nereye dönülür? İhtilaf ettiğinde nasıl hareket edilir? Menheç ne olması lazım? Bakın oturmamış bir menheç adama her şeyi yaptırır. İlk başlarken bu işlere cehaleti mazeret olan gören adamlar şimdi cehaleti mazeret görmüyorlar. Neden? Çünkü menheç oturmamış. Necid ulamasının genelinden gelen sözleri alıyorlar. Cehaletin mazeret olmadığı fikrine giriyorlar. Niye? Menheç otursa, ihtilafta nereye döneceğini binse, görmemezlikten gelmeyecek nakillere baksa, her şeyi çok net görecek, tabi olmayı bilsin. Ondan sonra biz o kitapları okutmuştuk diye fırıldak gibi görüş değiştirirsin. Daha önceden işte biz şöyleydik bu sefer görüşümüz değişti diye görüşünü değiştirirsin. Falan kitaplar varmış. İşte onları okuttuk zamanında hata ettik. Bunu dersin bak. Niye? Çünkü menheç oturmamış. Menheç otursa sen bu sefer ikisinin arasında yol tutmayı da bilirsin. Oturmayınca menheç iki gün önce kötülediğini üç gün önce yararsın. Hayır, hem kötülemeyi, hem yeri geldiğinde belli başlı yerlerinde kötüleyip, sakındırıp, yeri geldiğinde onun şanını, kadrini, kıymetini hata etmiştir diye düşürmemeyi de bilirsin menheç oturduğu zaman. Orta yolu bulursun çünkü. Onun için bu meseleler, gerçekten hani, güzel menheci meseleleri, taklit meselelerinin içerisinde, genel olarak menheci bildikten sonra oturması gereken meseleler. aç dakika <gülüyor> evet şimdi bakın bu tabi birinci yönüydü bunun ikinci yönü ise önemli olan taraf bu şimdi benim bu akşamki zikrettiğim tarafı zikrettiğim rivayetlerle Kur'an sünnete ters olan görüşlerin onlara ait olduğunu kabul edecek olursak elbette onları mazur görürdük bakın biz çünkü niye hakim iştihat ettiğinde hata ederse bile bir ecri var etmezse iki ecri var çünkü henüz onların asırlarında o tertemiz sünnet tedvin edilmemiş yani derlenip toplanmamış Bağlısı öyle diyor. Diyor ki işte onlara ulaşmamış. Görmemiş. Bu diyor çok samimi değil diyor. Hata etmiş olabilir. Onlar şimdi o kadar büyütmüş ki gözlerinden. insan bunlar ya insan bunlar. Onların sözleri korunmuyor arkadaşlar. Dikkat edin. Kadri'nin kıymetini düşürmek amacıyla söylemiyorum. Ama diyor ki yani ulaşmamış dediğinde ya bu sözde samimi değil diyor. Şimdi bakın kaç tane alim samimi değil, onu göreceğiz. Madem ilim ehli adı altında film çevireceğiz, biz de çevirelim. Kaç tane alim samimi değil, onların hadisler ulaşmıyor diyenler. Ulaşmamış onlara diyor. Madem onlar da samimi değil, samimiyetsiz olarak konuşuyor bunlar. Hadis onlara sahih yoldan gelmemiş olabilir. Zayıf senetle gelmiştir, o görüşü tercih etmemiştir. Veya hiç ulaşmamış olabilir. Bakın daha önce İmam Şafii ile Ebu Hanife'nin ortak sözünü, ikisi de aynı sözü söylemiş, hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur. Ebu Hanife'nin sözü olarak naklettik. Aynı şekilde İmam Şafii'den de geliyor bu söz. Bakın bu söz hakkında Muhaddis Şeyh Muhammed Nasruddin Elbani onun sözünü de naklettik. Bir daha okuyalım, bu söz imamların ilim ve takvadaki olgunluklarından dolayıdır. Öyle ki bu alimler sünnetin tamamını bilmediklerini işaret etmişlerdir. Bazen onlardan kendilerine ulaşmamış bir sünnete ters görüş çıkmakta, bakın, bazen onlardan kendilerine ulaşmamış. Ulaşmıyor. Yani elvanede samimiyet yok elvanede da, da. Öyle mi diyeceğiz? Bu durumda meseleyi öğrenince sünnete uymamızı emrederlerdi. Bakın Ebu Yusuf Bağdat'a geldiğinde İsmail bin Uleyye, kendisine İbn-i um, Avn, ve i̇bn Ömer tariki ile Ömer radıyallahu Ömer'in Hayber'den hissesine düşen arazisini vakfetmesi ile ilgili rivayetini nakledinceye kadar vakıfların satılmasının caiz olduğunu söyleyen Ebu Hanife'nin görüşündeydi. Ebu Yusuf vakıfların satılmasının caiz olduğu görüşünde Ebu Hanife'nin de aynı şekilde. Bu görüşteydi diyor. Ebu Hanife vefat etmiş. Ebu Yusuf bu görüşte daha ne zamana kadar İbn Ömer tarikiyle Hazreti Ömer'den gelen rivayetin tariki kendisine ulaşıncaya kadar. Ebu Yusuf bu rivayeti duyunca bu muhalefet edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü rivayet eğer bunu Ebu Hanife duymuş olsaydı Onu kabul eder ve ona muhalif görüşü ileri sürmezdi diyor. Burada dikkat çekmiş olduğumuz ne? Ulaşmıyor işte al sana nakit. Ulaşmamış. <gülüyor> Ulaşsaydı dönerdi diyor talebesi. Sanki dünyaları kucaklamışlar böyle. Yani insan diyorum yani insan. Ulaşmayabilir. Herkes kapasitese kadardır. Allah Azze ve Celle hata ettirecek ki ötekileri körü körüne taklit etmeyecek, edecek mi etmeyecek mi diye imtihan edilsin insanlar. Şayet onlara hadis ulaşmamış olsaydı elbette bu görüşlerinden dönüş yaparlardı. Nitekim Ebu Hanife kendi sözüyle bunu açıklamıştık demişti değil mi? Ey Ebu Yakup benden işittiğin her şeyi yazma. Zira bugün bir görüş belirtir, yarın bunu terk edebilirim. Yarın bir görüş benimsen, ertesi gün onu terk edebilirim. Bakın bu sözünden sonra İmam Şarani bu sözü açıklıyor, diyor ki İmam Ebu Hanife hakkında bizim gibi her insaflının kanaati şudur. Şayet o. Şeriat tedvin edildikten, yani ne demek derlenip toplandıktan sonra. Çünkü hadis hafızları yer yüzüne dağılmış, tek tek hadisleri topluyor. Tedbin dönemi denilir hadiste. Hadis usulü kitaplarını açın okuyun. Tarihi kitaplarını hadislerin tedbin dönemi vardır. Toplanma dönemi. Hicri ilk 300'lerde. Hadis hafızları bütün yüzüne dağılmış bir hadis için aylarca yolculuk yapmışlar değil mi? Dolayısıyla bu hadisler, alimleri bu İslam beldelerini dolaşarak bu hadisleri derleyip toparlama, Dönemi olduktan sonra hafızların şeriatı toplamak üzere yaptıkları yolculuklar bittikten sonra yaşamaşı olsaydı Ebu Hanife Ve bunlara o ulaşsaydı Demek ki ulaşamadıkları varmış bak bunlara esas alır yapmış olduğu her da terk ederdi diyor İmam Şarhane Daha uzun uzadıya gidiyor Es geçiyorum İmam Şahrihani'nin görüşü de bu. O da samimiyetsizler grubundan bu pek samimi gelmiyor bana diyor adam. Niye gelmiyor? Çünkü onun gözünde o her şeyi biliyor. Hata etmeyecek. İhtilaf da böylece caiz olacak. Evet, Elbani'de İmam Ebu Hanife'nin bu sözü söylemesinin nedeni ilk başta genellikle görüşlerinin rey ve kıyasa dayalı olması Görüşleri rey ve kıyasa dayalı olunca daha kuvvetli bir görüş veya kıyas ortaya çıktığında yahut sahih bir hadise ulaştığında bunu alıyor ve görüşünü terk ediyordu. Bizim ilim ehline bakarız. Her şey açık net. Kim ne kadar hadisle uğraşmış, kim ne kadar ulaşmamış. Hadisle ne kadar uğraşmışsa o bizim indimizde kadri daha çok sevilir. Bu fıtridir sonuçta değil mi? Çünkü peygamber sevgisinin içine girer bu. Kim sana peygamberden rivayet getiriyorsa peygamber sevgisiyle alakalıdır. Yine İmam Şafii bütün sünnetleri biren hiçbir kimseyi tanımıyoruz diyor. Ama durum sünnetin vasfında hiçbir şey alıp götürmez. Çünkü sünnet tamdır orada. Ama biz bunların hepsini tüm alimlerin sünnet ilmi birleşince ancak sünnet meydana gelir. Her birinin ilmi ayrı ayrı olunca sünnet ilminden de bir şey eksik demektir. Her birini ayrı ayrı alırsam böyle, bu bana yeter gibi sünnet ilminden de bir şey eksik demektir diyor. Ancak birinde olmayan sünnet diğerinde vardır. Ayrıca her alim aynı derecede ve ölçüde bilgi sahibi değildir. Kimisi bazısını bilmiyorsa da birçok ilmi bünyesinde toplamıştır. Kimisi de diğerine göre az ilim toplayabilmiştir. İlmi az olan nice kimselerin daha alim olanların yanına gitmesi ilmin bir üst derecede arandığını yani sünnet ilminde daha alim olanların yanında arandığını göstermektedir diye devam ediyor. Errisale'ye bakabilirsiniz en kısa yoldan. Bu sözlerin arkasından Errisale'ye talik düşen Ahmet Muhammed Şakir diyor ki İmam Şafii'nin sünnet ilmiyle ilgili bu tespiti hiç şüphesiz ince eleyip sık dokumanın ve kuşatıcı bir bakışın ve müştehid olana has bir sezginin ürünüdür. Bu ince tespiti yaptığı dönemde sünnet mecmuaları daha henüz meydanda yoktu. Sadece hadis hafızları ve şeyhler ellerinde bulunan rivayetleri yaymakla meşguldüler. Daha sonraları alimler ve hadis hafızları sünen kitaplarını yazmakla ve yaymakla sünnet ilmine büyük hizmet etmişlerdir. İmam Şafii ile de ve onun şarihi Ahmet Muhammed Şakir bundan ben 150 sene önce yaşamış bir alim. olsa gerek. Elman dilınca o da samimiyetsizler kadrosuna katılmış oldu böylece. Yani muhalif olanların görüşüne göre bize göre samimi insanlar tamlışanlaşılmasın da. Evet, yine İmam Şafii bakın Ahmet bin Hambele ne diyor? Diyor ki siz diyor hadisleri ve hadisleri nakleden o ricelleri benden daha iyi bilirsiniz. Eğer hadis sahih olursa onu bana hemen söyleyin. Kufeliler, Basralılar ve Şamlılar rivayet etsin fark etmez. Eğer sahih ise ben onlara giderim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her sözde koyduğum her asıl şahit sallallahu aleyhi ve sellemin Bir sünnetiyle aykırılık arz ediyorsa uyulacak sallallahu aleyhi ve sellemin ancak onun sözüdür. Evet. İmam Malik hakkında bakın bir kıssa var. <gülüyor> İmam Malik abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil dediğimiz yani el parmaklarıyla arasını su ulaştırma. Tahlil deniliyor. Bu el parmakını tahlil yapmak. O da aynı şekilde ayak parmaklarının arasına tahlil Meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum. Bunu yapmak mecburiyetten değildir. İnsanlar gidinceye kadar sustum. Bakın edebe bakın burada hemen orada bizim yaptığımız gibi bu da var bu da var zıplamıyor. Bu edeptendir değil mi? Bir ilim, ilim ehli böyle herkesin içerisinde rencide edilecek şey de söylenmez. Herkesin gitmesini bekliyor. Bu hususta elimizde varit olan bir sünnet var dedim. Nedir bu? Bakın nedir diyor. Dedim ki, bizi Leis bin Sa'd ibni Lahiyye ve Amur bin Haris anlattı ki Yezid bin Amur senedini sayıyor. O da Şeddad bin el Kureyş'ten dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm. Dedi ki, bu güzel bir hadistir. Şimdiye kadar bunu duymuş değilim. Ulaşmamış o zamana kadar bakın. Sonraları bu meselede tekrar kendisine soru sorulduğunda, insanlara böyle yapma, yapmalarını gerektiğini emretti. Bakın görüşünden de hemen dönüveriyor. Yine İmam Malik, insanlar hadisleri toplamışlardır. Bu yüzden bizim ulaşmadığımız rivayetlere ulaşmış olabilirler. Onun sözü. Yine Ebu Yusuf ki o Ebu Hanife'nin arkadaşlarından en büyüğüdür, İbn-i naklediyor bunu ve Kadılar Kadısı'nı lakabını alan ilk kişidir. Malik Enes ile bir araya geldiğinde ona bazı meseleler hakkında sordu. Malik ona Medine ehlinin mütevatir nakli ile cevap verdi. Ebu Yusuf da kendi görüşünü bırakıp Malik'in görüşüne döndü. Eğer arkadaşım da benim gördüğümü görmüş olsaydı Ebu Hanife'yi kastediyor, benim görüşümden döndüğüm gibi o da dönerdi. Böylece Ebu Yusuf bu türde bir naklin başkaları yanında hüccet olduğu gibi arkadaşı Ebu Hanife'nin yanında da hüccet olduğunu aktarmış oldu. Ancak bu nakil Ebu Hanife'ye ulaşmamıştır. Nitekim ona da ondan başka imamlara da hadislerden birçoğu ulaşmamıştır. İbn Teymi'ye söylüyor. O halde kendilerine ulaşmayan bir ilmi terk etme deri sebebiyle kınanmazlar. Ebu Yusuf'un bu nakle dönmesi onun ve arkadaşı Muhammed'in Hocalara bu Onufenin görüşünü bırakıp da pek çok hadise tabi olmaları yönünde bir dönüştür. Bunu onlara hocalara öğretiyor ve diyordu ki muhakkak ki bu hadislerde eğer sahihseler hüccettir. Ancak bu hadisten ona ulaşmadı. Diyor İbn Teymiye bu konuda benim anlatacaklarım bu kadar bu taklit meselesinde menheç ...le alakalı bir meseledir bu taklit meselesi. Bakın, Camiül Beyanun İlim diye bir kitap var. Yeni tercüme olundu, İbn-i Abdülberin. Orada Selefin Menheç kitaplarındandır bu. Daha onun gibi tercüme edilmemiş Lale Kâin'in Usulü-Sünnesi, -us İbn-i Battan'ın el İbanesi ve Kitabus sünne adı altında Olan da çok kitaplar, bunların hepsi menheç metotla alakalı kitaplardır ki bunların daha hemen hemen %95'i tercüme edilmedi. Bunlar okunması gerekir ki bu taklit meselelerini, menheç meselelerini anlayalım. Selefin menhecini anlayacağız diye Seleften uzak kalan adamlar hiç şırkkanlık yapmasınlar. O kitaplara dönüp de o kitapların bab başlıklarını, nasıl anladıklarını, hangi delili nasıl getirdiklerini Bakmadıkça selefin menhecini anlayamazlar ve selefin dönemine de inemezler. Buna dikkat etmek gerekir. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah.